Merhaba Açık Radyo dinleyicileri konuklarım var. Ee, hoş geldiniz. Hoş, ee, hoş bulduk. Sibel Kutlusoy ve Gamze Ineceli. Ee, biz kendileriyle Oxford e, Food Sempozyumunu Oxford Gıda Sempozyumunu konuşacağız. Dünyadaki önemli sempozyumlardan. Ama önce bir sizi tanıtayım dinleyicilerimize. E, gerçi Gamze Hanım e, bizim ilk programcılardanmış. Ondan bir küçük bahseder misiniz? Tabii. Büyük bir gönül bağım var benim Açık Radyo'ya. İlk kurulduğunda bu Dağındaki şeyde Ağır Sohbetler diye Zeynep Günsür ile birlikte bir programımız vardı. Ve bir, yaklaşık bir buçuk sene boyunca böyle her cumartesi 8-9 arası çok tatlı anılarımız birikmiştir, oluşmuştu. Dolayısıyla açık radyo duyunca tabii hemen heyecanlandım, geldim. E, zorlanmayacağız, profesyonelsiniz nasıl olsa. Seneler oldu tabii ama. <gülüyor> Peki, e, şimdi Sibel Kutlusoy endüstriyel e, tasarımcı, ha. aşçı ama evde öyle evet. geçiyor. <gülüyor> evet. Yakında herhalde başka yerlerde de deneyeceğiz. Yemek fotoğrafları var. Belki hani o sana yeni gelebilir veya söz etmeyelim gibi gelebilir ama bence güzel fotoğraflar. Instagram'da takip edebilirler. Bir de Sibel artık çok sıklıkla yemek için tasarımlar ve tasarım için yemek etkinlikleri düzenliyor. Oraya da çok farklı kulvardan insanları toparlıyor ve güzel birliktelikler, güzel yaratıcı şeyler de ortaya çıkıyor. Şimdi Gamze Yineceli ise ve ben ilk defa karşılaşıyorum sizinle. Hı hı. Ee, bir şu şaşırttı beni ama sonra bağlantıyı zaten siz kurmuşsunuz bir dans geçmişi var sahne sanatları <gülüyor> evet, New York'ta evet. ee, ama ondan sonra hani insanın bedeniyle çalışması bütüncül bakması bunun içine beslenmenin de dahil olması bir şekilde sizi bu bu taraflara doğru getirdi sanırım. Evet yani seneler sonra dans ettikten sonra rahat yiyip içeyim dedim ben başka evet. bir mesleğe transfer oldum ama şey tabii çok ben aradaki bağlantıyı çok yakın buluyorum çünkü sahne performansları ikisi de yemeği de çok sahne performansı olarak gördüğüm için çok keyifli bir geçiş oldu ve çok memnunum bir de tabi kültürü keşfetmek o da önemli tabii. çünkü antropoloji bağlantısı tabii. da var anladığım Hı -hı. kadarıyla Hı -hı. o da çok hoş olmuş tarım, tohum kültür bunların ortak tarafları tabii bizim coğrafyada da inanılmaz şeyler var Anadolu işte yani adı üstünde dolu. <gülüyor> Zaten her şey oradan geliyor Mesopotamya ve Anadolu yemek dediğiniz zaman yemeğin arkasındaki kültürü, toprağı tarımı, tohumu içine katmadan yemeği anlayabilmemiz mümkün değil. Tabii, tohum diyoruz küçücük bir şey ama o yaşamın kendisi başlandıcı. Kutsal da bir şey yani. Son derece. Hı -hı. Peki şimdi gelelim e, Oxford e, Food Sempozyumuna. E, ben son zamanlarda böyle bir podcastlerine takıldım. E, aslında hedefim her gün bir tane dinlemekti. Çok acayip şeyler de öğreniyorum. E, bunun e, nasıl başladığı e, ve ...ne ifade ediyor... Hani ...dünyaya yiyecek, içecek... ...ve tohum kültürü açısından... ...ondan bir bahsedelim isterseniz. Ee, şimdi Oxford Food Sempozyum... ...1981 senesinde... E, ...çok önemli... ...dünyanın en önemli yemek tarihçileri... ...tarafından başlatılmış bir... ...yeme içme sempozyumu esasında. Arkasındaki amaç da... ...aynen biraz önceki... ...bahsettiğiniz gibi... E, ...yemeğin tarihini de kültürünü her seçi senile her sene seçilen bir temaya bilimsel olarak yansıtmak üzerine planlanmış bir sempozyum. Yaklaşık 40 senedir devam ediyor ve her sene dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler tarafından, antropologistler tarafından, şefler tarafından çok değerli belgeler, makaleler sunuluyor. Bunların içinden seçilenler o sene Oxford'da e, okunuyorlar, prezentasyonlar oluyor ve ertesi senede bunlar yayınlanıyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz podcastlar, Ox Tales adındaki podcastlar bu seneler boyunca en değerli bulunan bu ...makaleleri bir radyo programı haline dönüştürülmüş şekli. E, mantı mesela bu sene Aylin Öneyta'nın mantı üzerine ve e, şey, haşhaş üzerine yaptığı bir yazıdan alınmış bir şey olacak... ...hikaye olacak ve çok keyifli dinleyeceğimizi düşünüyorum hepsini. Hepsi çok güzel. Hı -hı. Ben böyle bir kurcalamaya başladım. Başından kalkışım gelemedi... E, hatta o boşluklarda trafikte veya yolda giderken hani mutlaka e, dinlenmesi gerekir ve çok güzel boşluk dolduruyor. Şey, denk geldiniz hmm. mi bu Pillsbury un fabrikasının yaptığı bir yarışmadan e, bugüne gelen e, moleküler gastronomiyi nasıl çizildiğini yani çok değerli bilgiler evet, bunlar ve evet. e, bugünkü yemek kültürümüzün geçmişini. Antropoloji ile, antropoloji ile birleştirerek sunmak çok um, hayran bırakıcı bir şey evet. diye düşünüyorum. Ve... Japonya'da rağmen hmm, yeme. Tabii. E, kültürü onun bir ritüeli. Hani e, çok acayip şeyler hani böyle akademik makaleler deyince insanların aklına şey gelmesin. Gayet kültürle ve antropolojiyle birleştirilen günlük hayat ritüelleri de var tabii. içinde. Mesela şaplatmazsanız olmuyor emni. <gülüyor> Bayağı ses çıkararak yemeniz evet. gerekiyor. Yoksa kibarlık kabul edilmiyor. Yani beğendiğinizi göstermeniz lazım. Evet. Peki siz orada ne yapıyorsunuz? Bir de o bağlamda. Ee, şimdi e, sempozyumun arkasında bir yönetim kurulu var tabii. Yönetim kurulunun üyelerinin farklı görevleri var. Benim görevim bu tema ile ilişik yapılan yemeklerin ve eğlence kısmının organizasyonu. Dolayısıyla her sene ben iki öğle yemeği, iki akşam yemeği ve arkasında da yapılacak etkinliklerin organizasyonunu yapıyorum. Ama bunun dışında tabii bunun koordinasyonunun doğru olması için de bir şey eee ...yapıyorum diyeyim. Ee, böyle keyifli gibi gözükür... ...böyle şeyler dışarıdan keyiflidir... ...ama zorluk derecesi de var tabii... ...o kadar organize etmek... ...her şeyi, herkesi... ...çok kolay olmasa gerek. Ee, tabii var ama... E, ...baktığınız zaman... ...dört farklı yemek var... ...bunların hepsinin temaları birbirinden çok farklı... ...ve dört ayrı ülkeden... Ayrı insanlar aynı zamanda mutfakta yemek yapmaya çalışıyorlar ve herkes en iyi şekilde yapmaya çalışıyor, herkes en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. İşte herkesin mutlu olması, ortamdan memnun kalması biraz da bana ait oluyor orada. O koordinasyon saatler, zamanlamalar, herkesin ne istediğini doğru algılayarak hareket etmemiz, herkesin memnun etmemiz herkesin keyifli bir zaman geçirmesi de o keyfin yansıması tabii. Peki mutlu olduklarını nasıl anlıyorsunuz? O anlaşılıyor. <gülüyor> Anlamamak mümkün değil. Mutsuz oldukları zaman da anlaşılıyor, mutlu oldukları zaman da anlaşılıyor herkes. Peki bir bu... Sibel bilir yani Sibel bu sene benimle birlikte oradaydı belki onun cevap vermesi de mutlular mıydı Sibel? Ee, Mutlu herkes muydu? Evet herkes çok mutluydu mutsuz olmak mümkün değil zaten ya yani iki buçuk gün dolu dolu e, yemek e, ve gıdaya bağlı bir sürü şey konuşuluyor. Yani sempozyumlarda zaten sempozyumda dinlediğimiz de yani her biri ayrı şey değerde ve nitelikte. Yemeklerde onun uzantısı olarak her birinin detayı çok akılda kalıcı yani lezzetler, görseller, şefler. Ekip Gamze'nin orada gösterdiği ayrıca çaba yani iki buçuk gün uyumadı diyebilirim yani hiç uyumadı bir de, bir de erken gitti. paralel session'lar da var evet. dolayısıyla dolu dolu bir şey hani belki 200 kişi katılıyor ama o mekana. Cuma öğleden sonra başlıyoruz zaten Temmuz ayının her ikinci hafta sonu oluyor bu. Cuma öğleden sonra başlanıyor bir hoş geldin konuşmasıyla birlikte ve e, pazar öğleden sonraya kadar durmaksızın bir program var. Ve Sibel'in söylediği gibi bu paralel saçınlar çok önemli çünkü o kadar ciddi, şimdi konu mesela geçtiğimiz sene a, tohumdu. Tohum derken tohumun en ayrıntılı noktalarına kadar iniliyor. Bu sene food and power yemek ve güç bunun yani algılayabildiğiniz her türlü detayına inilecek orada. Dolayısıyla siz seçebiliyorsunuz ben şu saatte buna gideyim bu saatte buna gideyim. Dolayısıyla kendi tercih ettiğiniz kolajı da yapabiliyorsunuz orada. Evet ama seçmek o kadar zor ki yani kaçırdıklarınızda aklınız kalıyor. <gülüyor> Maalesef yani o, o kısmı üzücü. Değil mi? Evet. Hepsini dinlemek istiyorsun. Evet çok doğru ama işte önemli bir tarafı da bu şey bildirilerin hepsi yayınlandığı için hepsine yani dinleyemediklerinizi de okuma şansını bulabiliyorsunuz. Evet, sempozyumdan birkaç gün önce bir süre önce online sitede de yayınlanıyor. Evet. Ee, hani dersinizi çalışıp da gidebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz da. Ee, Gayet organizelerdi. Yani. Çok. Şimdi biz bu programı bir de görüntülü yayınlayacağız. Senin geçen seneden çektiğin çok güzel fotoğraflar hmm, da evet. var. Ee, mekan da çünkü çok önemli burada. Evet. Belki mekan hakkında bilgi vermek lazım. Çünkü çok değerli de bir mekan. Ee, mekan çok mekan Ben baştan başlayayım. Sen başlayayım. Ee, ee, mekan, kampüs e, yani St. Catherine's College e, 68'de Arne Jacobsen tarafından yapılıyor. Ona veriliyor proje. E, Oxford'un tarihinde de bu bir ilk e, yabancı bir mimara projenin tamamının verilmesi. E, 68'de tamamlanıyor. E, Auditoriumlar, yemek salonu, yurt odaları, yurt odasındaki çek, yat, sandalye Eee işte küllükler, kül tablaları, kapı kolları her şeyi Arne Jacobsen tasarlamış. Hatta balıkları bile. Eee evet, <gülüyor> evet, kampüste su havuzları var binanın çevresinde, içinde. Onun onların içindeki balıkları da o karar vermiş o dönemde. Ee, çok büyüleyici yani bizim e, şimdi e, modern klasikler dediğimiz e, ürünler her biri yani çok tanıdığımız çok bildiğimiz ben tabii 30 yıl oldu mezun olalı tasarım bölümünde okurken Böyle ağzımız açık ıı, tasarım tarihinde ıı, öğrendiğimiz, ağzımız açık izlediğimiz tasarımları orada biri bir hala orijinal 50 yıl önce üretilmiş ıı, mobilyalarda sandalyede oturarak dinliyorsunuz. seni heyecanını ee, tahmin edildi. Evet, o kısmı da çok ıı, büyüleyiciydi. Ee, yemek salonu inanılmaz yani bu ıı, bahsettiğimiz... Iı, bana fotoğraflarını gösterdiler. Ee, Gerçekten orada olmak lazım. Evet o iki öğlen iki akşam yemeni ve tabii kahvaltıların da yapıldığı yemek salonu inanılmaz. Işığı çok iyi tasarlamış ama yani kampüste zaten her şey o kadar mükemmel ki ve hala çok aslında e, timeless diyebiliriz. Yalınlığından e, dolayı. Yani. Ya, tabii. Mimari, tabii. E, çünkü, Şaşırmadık tabii Kuzey e, Avrupa. E, Kuzey Avrupa e, Bauhaus geleneğinden gelen bir mimar. E, bir de o zamanki mimarların e, bir kısmının yaptığı bir şey bu zaten. Yani binayı ve içindeki en ufak detaya kadar tasarlamak. Birkaç mimar daha var o dönemde bunu yapan. O açıdan da çok ufuk açıcı ve heyecan vericiydi. Güzelmiş. Evet. Şey de evet. çok etkileyici tabii mesela bir sürü insan gelip gidiyor ya yeni öğrenciler. Fakat şu anda gelen genç nesilin bile binaya duydukları saygı çok önemli. Mesela gerçekten hiçbir yere bir şey yapıştıramıyorsun. Ee, o kadar bilinçliler ki bu konuyla ilgili o insanı ister istemez etkiliyor mesela bizim gibi çabuk tüketen ve yok eden bir toplum nazaran oradaki gösterilen mimariye e, çizgiye gösterilen o itina çok etkileyici tabi. Evet, 90-93 yılında galiba korunması gereken bina statüsü Hı. kazanmış. Onun için çivi bile çakılamıyor. Ama sanırım özel bir takım izinler çıkartılmış değil mi artık? Çünkü, güncellenmesi. Evet, aslında. güncellenmesi, tamir edilmesi gereken yerler var. Yurt odalarında kaldık biz, öğrenci odalarında kaldık. Banyolar elden geçmişti, orijinal halinden epeyce uzaklaşmıştı ama... Bu tarz yenilemelerde Hı, gerekiyor de gerekiyor. Küresel ısı, ısınmayla birlikte tabii bir ısı sorunu oluşuyor. Ve hiçbir odada havalandırma ya da erken conditioning gibi bir şey yok. Şimdi yani bu ciddi bir sorun oluşmaya başlıyor. Biz geçen sene orada 35-36 derecede bayağı zorlandık. Yavaş yavaş bunun için izin alınması lazım. Odalara bir sistem kurulması gerekiyor. Yemek salonunda da ama... O kadar böyle müthiş bir şeyle yaklaşılıyor ki buna zannediyorum bu izin e, bir iki seneye kadar çıkacak tabii. Ama yaptıkları zamanda o hiçbir şekilde orijinal yapı, yani bozmadan yapacaklarına dair hiçbir şüphe yok. Çok güzelmiş. Peki şimdi bir Mis Platinum'dan Gemi Food e, parçasını dinleyelim. Sonra sohbete devam edelim. Tamam. Çok güzel. Ia uzi, băi, cânte cu meu în radio, ați auziți? Da, ce cântă cu tău la radio, da? Ți-am mai spus ne-nnelat? Da, ce? am zis că am, vreau să fac un video însă. Și video videoclip, mă lădă. Tu mănânci ciocolată? Mai las-o iarul asta. O să spun? -e spune să nu mai mănânce ciocolată! Uite, Peter! Dar da. cum să nu mănâncă? La să mănânce, la să mănânce! Michael Jax, ai văzut cât e de slab? Și uh -huh. ce carierul a făcut? Eu nu știu dacă te mai vreau să People always say Women should be thin They should be on diet But I don't care I just enjoy eating I like my coffee With a lot of cream I like to eat Late at night I like scrambled eggs after a sweet dream I like potatoes Deep fried I like sugar in my lemonade I like hachiku I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. I to give me the food, if they give me the Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri e, konuklarım Sibel Kutlusoy ve Gamze İneceli ile birlikteyiz. Sibel Kutlusoy endüstriyel tasarımcı yaşıcı e, ve gıda için tasarımlar e, konusunda platformlar oluşturuyor. E, Gamze İneceli de e, konumuzla da alakalı Oxford Food Symposium, Oxford Gıda Sempozyumunda hem yönetim kurulu üyesi hem de organizatör. O güzel yemeklerin e, organizasyonu veya eğlence kısmının organizasyonu yapıyor. Ee, şimdi gelelim bu güzel sempozyum, lezzetli sempozyumdaki hani o bildirilere konulara e, bizden de çok güzel bildiriler gitti sanırım değil mi geçen senelerde? Sırf, evet yani e, Aylin Öneytan söylemem gerekiyor ki Oxford Sempozyumun en değerli akademisyenlerinden birisi diyebilirim. Hatta şimdiye kadar e, sunduğu bir çok bildiri kabul görüp, sadece kabul görmekle kalmayıp sempozyumun tarihine geçmiş bildirileri var. Biraz önce bahsettiğim gibi mantı üzerine. Geçen senelerde çay üzerine bir şey yaptı. Coğrafya kapsamı altında. Haşhaş üzerine. Gerçekten çok çok güzel bildirileri var. Çok ilgi çekici çok bunlar Çok ilgi çekici. Sanırım. Ayrıca bizim coğrafyamızı... Çok doğru tanıtan, çok um, doğru detaylandıran zenginliğini, o e, birbirinden farklı mozaiklerini çok um, güzel öne seren bildiriler e, sergiledi diyebilirim. Çünkü sergi gibi hepsi. Ayrıca e, Zafer Yenal, Boğaziçi Sosyoloji Bölümünden Zafer Hoca, geçen sene e, Bulgur Üzerine, ee, işte, ...kara kılçık, a, kara kılçık buğday. buğdayı üzerine çok müthiş bir sunum yaptı. Bu sene zannediyorum tekrar bir sunuma hazırlıyor, hazırlanıyor, ümit ediyorum. Ee, Türkiye'den çok değerli isimler, çok güzel şeyler yapıyorlar. Ee, şimdi bu senede konu gıda ve güç. Hı hı. Ne kadar güçlü bir konu aslına bakarsanız ki aslında evet bütün güç artık gıdada dönüyor... Küçük çiftçilerin yok olması işte ne bileyim Ortoreksiya diye insanların Sağlıklı beslenme takıntısı ortaya çıkıyor Hani buna takıntı adı veriliyor Vesaire işte ne bileyim Yiyecek artık bir politik güç Olarak kullanılıyor Hayır. Çok dört başı mamur bir Hı -hı. Şey, Konu olarak da Sıralamışlar konu başlıklarını Politikadan günlük hayata kadar Her şey var değil mi Sempozyumun en arzı ettiği ...unsurlardan birisi... Konuyu mümkün olduğu kadar farklı açılardan inceleyebilmek. E, çünkü bunlar söylediğim gibi hepsi arşivlendiği ve basıldığı için gelecek nesile bir e, arşiv oluşturuluyor. Ve araştırma yapan herkes o yazılardan faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla herhangi birisi bundan on sene sonra güç üzerine bir yazı yazmak istediğinde yemek ve güç üzerine bunun bütün farklı kapsamlarından yararlanabilecek. Evet, peki bir de şu dikkatimi çekti, 2020 ve 2021 konuları da hazır. Bu konuların seçilme tarzı da çok güzel, çok demokrat bir çok tarzı keyifliydi. var sanırım. Evet, yani ben ilk ilk defa katıldık bu sene, sempozyumun son saatlerinde... ...konu önerileri öncesinden alınıyor... ...sonra 4-5 tanesi... ...sanırım seçiliyor... Değil mi? Hı, ...sen hı, o şeyde daha evet, iyi biliyorsun... Evet. E, ...sonra işte kalanlarla... ...bir oylama yapılıyor... E, ...o oylamada... ...bulunabildik biz de... E, ...ve gayet demokratik... ...işte 5 konuydu galiba... ...5 başlıktı... E, ...oylama yapıldı ve... ...2021 için... E, ...imagination... ...yani hayal etmek fetch seçtik çok güzel. Yani evet. önümüzdeki 3 sene belli şimdi. Food and Power'la yemek ve güçle başlıyoruz. Sonra Medicine'ın Herbs, tıp ve bitkilerle yemek, tıp ve bitkiyle devam edip ondan sonra Imagination'a geçeceğiz. Hayal gücü, hayal etmek. Bu senenin sonunda da bir sonraki seneye karar verilecek. Oy, oylamayla karar veriliyor. Yani oraya katılan herkes konuyla ilgili oyunu verebiliyor. Peki o konular nasıl öncelikle belirleniyor? Herkes, işte, o kadar demokratik bir sistem ki herkes kağıda ne düşündüğünü yazıyor. Mesela Sibel gelecek bu sene yazıyor. Ben şöyle bir şeyin işlenmesini istiyorum diyecek. O sunulacak, okunacak ve bunu isteyen insanlar ellerini kaldıracaklar. Ve çoğunluk kazanacak. Şahaneymiş. Peki bu kitaplara nereden e, bu basılan hani bildiriler, e, onlara nasıl ulaşabiliyor? Normalde Prospect Books basıyor bunu. Ancak artık dijital sistem o kadar her şeyi önde getiriyor ki isteyen herkes dijital ortamda bütün bu şeyleri bulabilir. İndirebiliyorsunuz, bulabilir. download edilebiliyor evet. hepsi. Hı, evet. Peki onun da adresini verelim mi Oxford Food Sempozyum girdikleri zaman orada sitede her şeyi detaylı olarak görecekler. Papers kısmına basın, Papers kısmından istediğiniz her şeyi indirebileceksiniz. Site sizi yönlendiriyor zaten. Hı hı. Evet. Peki bir de sizin için böyle geçmiş senelerde çarpıcı gelen şeyler nelerdi? Onlardan da örnekler verelim mi? Katılımcılar olabilir, konuşmacılar olabilir, konular olabilir. O kadar çok var ki ama benim çok duygulandığım bir an, ee, ya biraz şimdi kendimi anlatayım gibi olmasın ama ke benim organize, kendimin düzenlediği bir yemekti. Yönetim kurullarına girmeden önce ben orada bir yemek yaptım ee, ve bu yemek e, Türkiye ve Ermenistan sınırından lezzetlerdi ve e, orada e, sunumu yaparken... Anadolu coğrafyasının böyle drone ile çekilmiş bir filmini gösterdik ve o anda mesela ben Türkiye'yi, coğrafyayı ve insanlarımızı orada gördüğüm zaman gerçekten çok gurur duydum, yani yetiştiğim toprakla çok gurur duyduğumu ve çok... Iı, Duygulandığımı hatırlıyorum ondan çok güzel yemekler tabii ki olmuştur sürekli oluyor zaten kıyaslamak yanlış her ülkenin kendine göre müthiş bir kültürü müthiş değerleri var açık olmak gerekiyor ve onun tadını varmak gerekiyor ama zannediyorum herkes kendi ülkesini orada gördüğü zaman ayrı bir gurur duyuyordur diye düşünüyorum. Yine de böyle şeylerde hani farklı ülkelerden geldiği zaman ve e, tekrar ettiği zaman belli ülkeler ön plana çıkabiliyor. Ha Buradan enteresan şeyler geliyor, bildiri olabilir, yemekler olabilir, e, işte ne bileyim enteresan ürünler olabilir. Yine de bazı yerleri böyle Hı. daha bir merakla bekliyorlar ki herhalde Anadolu. E, Mezopotamya Anadolu tabii çok e, kıyaslanamayacak topraklar diye düşünüyorum. Öbür taraftan Afrika, Güney Amerika. Keşfetmeniz gereken o kadar çok yer var ki Patagonya'da ne oluyor mesela onu hep beraber keşfedelim değil, değil mi? Doğru. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Buna dinleyicilerimiz katılabilirler, gidip dinleyebilirler. Tabii ki. Ama öncelikle bir herhalde o dinleyici olarak da katılmak için bir başvuru yapmaları gerekiyor sanırım ve belli bir süreye kadar. Evet bir başvuru formu var, bir ücreti var. Ee, ama e, gelsinler mutlaka değil mi? Bir kere çok demokratik bir ortam yani o başvurulardan e, siz seçilmiyorsunuz. Kim önceden başvurursa o zaten girebiliyor. Yani insanlar toplanıyor da içlerinden seçiliyor gibi bir sistem yok. Kim başvuruyorsa önce yani 250 kişilik yer dolana kadar ilk başvuran giriyor. Hı hı. Ee, hazır bugünlerde e, çoğunluk e, medya diyeti yapıyorken e, ve farklı bir şeyler dinlemek istiyorken, hani bu Oxford Food Symposium'un işte podcastlerini, kitaplarını e, önerebiliriz. Hakikaten çok dolu dolu e, heyecan e, ve keşif duygusu yaratan, Eğlenceli şeyler de. Evet. evet. E, çok teşekkürler. Biz teşekkür gireriz. ederiz verdiğiniz bilgiler için. E, Barışa da. E, da teşekkür ediyoruz. Şöyle görüntülü de göstereyim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özel ilişkiler üzerine bir program.